الحمد Rabbil Alamin, العالمين tul Muttaqin, bala udwana illa al zallimin. Valsalat ve salamu alla aşrafı el-ımbiayi ve el-mursalin. Salawatullah taala عليهم ve alina ajmäin. Allahum alemna bima yinfana binfana bima almtena. Fainn k ala ma tesho kadir. Allahum aizel İslam ve el-muslimin ve alikelmet el-hak ve rahmin Allahümme inna nesulü kalafel afiye vel muvaffatet daima, Fid dini ve dünya vel ahire vel fevze bil cenneti vel necate minel nar ya rabbel alemin Evet değerli kardeşlerim Bugün Allah nasip edecek olursa Gücümüz dahilinde Mevla'nın bizlere vermiş olduğu Vermiş olduğu Öğretmiş olduğu Bilgi dahilinde sizlere Gene büyük bir sahabeden bahsedeceğiz Büyük sahabeden bahsedeceğiz Sahabelerin hepsi zaten Resul-i Rişan sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek cemalini görüp de o sohbetinden fevz ve necat alan zatlardır. Sahabe zaten budur. Bunlardan bir tanesi de Sümame, Sümame Bini Usal, Sümame, Bini Üsel kendisi Beni Hanife, Beni en Enhanife Beni Hanife kabilesinden Sümame, Üsel'ün oğlu Sümame Allah bundan son itibariyle, baş itibariyle zaten kendisini az sonra öğreneceğiz. Son itibariyle kendisi Müslüman oldu. Bu kişi, bu kişi, Hanefi mezhebinden, Hanefi kabilesinden, 6. hicretin 6. senesinde, malumdur ki, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arap ve Acem krallarına, İslamiyetin neşri için, Mesajlar yazdı, mektuplar gönderdi. Mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda Allahu Teala'nın Resulü, Allahu Teala'nın Resulü Rabbil Aleminin hidayet yoluna, İslamiyet'e davet ediyor ve teşvik ediyor bu mektuplar vesilesiyle. Bunlardan bir tanesi de Sümame. Sümame öyle bir kişi ki kabilesinin içerisinde sözü iki olmaz. Kabilelerin ileri gelenlerinden, ileri gelenlerinden ve yemame krallarından da bir tanesidir. Tümame delinen kişi. Evet buna Allah'ın Resulü'nün mesajı ulaşıyor. Mesajını aldıktan sonra ihtigar ve ihanetle alıyor. Hoşuna hiç gitmiyor. Öfkeleniyor ve kızıyor. Çünkü hakka tabi olmayan kişilerde devamlı böyle bir öfke, enaniyetlik, bencillik mutlaka vardır. Ama kişi hakkı seçer, hidayete eriştikten sonra... Kendisini, kendisini günahkar gördükten sonra nefsi, ennam, ennam, nefsi emmareyi kenara ataraktan hakka tabi olacak olursa zaten ibadet ne demek tezellül vel huşu, tezellül ve huşu bundan ibarettir peki ibadet olmayan bir kişi ibadeti yaşamayan bir kişi de elbette ki böyle şeyler olamayacaktır bundan dolayı mektubu aldıktan sonra çok öfkeleniyor kızıyor, hakaret ediyor ihanette bulunuyor ve kaç diyor. Ben Muhammed'i öldüreceğim diyor. Ben Muhammed'i öldüreceğim diyor. Bunun üzerine Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin avına çıkıyor. Neredeyse Resul-i Zişan Efendimiz'i gafil bir havda öldüreceği sırada amuca çocuklarından bir tanesi Sumamer'in amuca çocuklardan bir tanesi elini tutuyor. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmekten vazgeçtiriyor. Öldürmekten vazgeçiyor. Bu hale kadar geliyor. Evet bunun üzerine, bunun üzerine öldüremiyor. öldüremiyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eshabi kiramlarından çok kişileri esir alıyor. Esir aldıkları kişileri öldürüyor. Cesa sadece ile öldürüyor bunları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden. Ve zaman fazla geçmiyor ki bu kişi kendisi diyor ki ben diyor bu kadar kaldım ettim gideyim de Mekke'de diyor Betullahı ziyaret edeyim. Oradaki putlara ilahlarımıza bir takım kurbanlar keseyim ve çekeyim geleyim diyor. Devesine biniyor. Devesine biniyor. Yola çıkıyor. Gider iken gider iken hesabında olmayan bazı şeylerle rastlaşıyor. Onlar da şuydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eshab-ı kiramı medeni etrafında etrafında gerek yakın olsun gerek uzak olsun oralarda araştırma yapıyorlar, denetleme yapıyorlar ki peygamber sallallahu aleyhi ve suikaste bulunan olabilir Medine'ye aniden girip de kötülük yapmak isteyenler olabilir Bu maksatla ekipler dolanıyor idi Bu ekipler tutuyorlar, şeyi yakalıyorlar Tümame'yi yakalıyorlar Tümame'yi yakaladıktan sonra ekipler alıp getirip Medine-i Münevvere'de Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi saadetlerinde bir tarafa bağlıyorlar. Bir tarafa bağlıyorlar ve orada eğiliyorlar. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesini bekliyorlar. Bir müddet sonra Allah'ın Resulü geliyor. Allah'ın Resulü geliyor. Bakıyor ki orada bağlı olan kişi Sumame. Sumame'yi iyice tanıyor Allah'ın Resulü. Daha önce bilmiş olduğu kişi. Eza cefa yapan bir kişi. Hatta bu kişi o kadar Eza cefa yapmış ki sahabelere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bunun kanını bile helal kılmış Kim öldürürse ona mükafat var demiş Bu kadar azılı bir kişiydi Sumame Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uzaktan bakıyor Sahabeler diyor ki menhaze. Bunun kim olduğunu biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz ya Resulullah Diyorlar Bu Sumame diyor. Sumame diyor Bu Sumame diyor kabile başkanıdır diyor Yamamenin krallarındandır diyor. Buna ikramlı davranınız, hoş davranınız. Muameleniz güzel olsun buna karşı diyor. Muameleniz buna karşı güzel olsun diyor. Ve ailesine gidiyor. Ailesine gittikten sonra türlü çeşitli yemekler yaptırıyor. Sümame'ye gönderiyor. Sümame'ye gönderiyor. Daha sonra sahabelere diyor ki, Bakınız bunun devesi dişidir. Bu devesini akşam sabah sağınız sütünden de veriniz kendisine. Bu süde alışkındır diyor. Sütünden de mutlaka veriniz diyor. Böyle bir tavsiyede bulunuyor Allah'ın Resulü. Zaman bir müddet sonra Allah'ın Resulü birkaç gün sonra veya bir gün sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'nin yanına geliyor. Sümame'nin yanına geliyor. Merhaba ya Sümeyme, Sümeyye. Sümame diyor. Hayır inşallah diyor. Sümame diyor ki ya Muhammed hayır diyor. Ben şer gelmedim diyor. Hayır diyor. Peki ne arz ediyorsun diyor. Sümame'ye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sümame diyor ki. Ya Muhammed diyor. Fe in takdül takdülü zademin ve in ten'um ten'um ala şakirin ve in ta'fu fe ma tes'el fe leke mal. Ya Muhammed sen öldürecek olursan. Senin sahabenden ben çok kişiler öldürdüm. İntikam almış olursun. Eğer beni affedecek olursan, affedecek olursan sana teşekkür de bulunurum. Eğer mal, servet isteyecek olursan istediğin kadar veririm diyor. İstediğin kadar veririm diyor. Çünkü çok zengin kendisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine susuyor. 2 gün sonra tekrar bunun yanına geliyor. Allah'ın Resulü ya Sümame sen ne dersin diyor. Nasıl oldu durumlar? Ya Muhammed ben sana eskisini söylüyorum. Eğer affedecek olursan teşekkür ederim. Öldürecek olursan intikam almış olursun. Servet istersen sana servet veririm diyor. Gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bırakıyor. Üçüncü defasında, defasında Allah'ın Resulü gene yanına geliyor. Bakınız rahmete değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü'sü, Allah'ın Resulü kendisinde hayatında, hayatında gün göstermeyen sahabelerine alabildiği kadar azap eden bir kişiye ne kadar hoş davranıyor. Ne kadar hoş davranıyor. İşte merhamet peygamberi. Bu merhamet peygamberi, bu merhamet peygamberi böyle azgın insanları okşayaraktan neler kazandı? Sonunda dinleyeceğiz bunu. Üçüncüsünde diyor ki: "Ey Sümmam" diyor. Nasıl oldu durumdan? Ne yapmak istiyorsun? Ya Muhammed diyor. Ben sözümü değiştirmedim diyor. Gene aynı sözdeyim. Eğer beni bağışlayacak olursan sana teşekkür ederim. Öldürecek olursan intikam almış olursun. Hakkındır bu senin. Çünkü ben senin sahabelerinde çok kişileri öldürdüm. Eğer mal, servet istiyorsan sana istediğini veririm diyor. Sana istediğin serveti veririm diyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki atlığı sümame sümameyi bırakınız diyor çözünüz diyor sümame selbest kalsın diyor ve sözüyorlar sümame selbest kalıyor sümame devesine biniyor medine-i münevverinin çıkışında işte o zaman cennet-i şimdi kabristan olduğu yer oraya varıyor ağaçlı bir yer orası orada da bir su varmış devesini bağlıyor o suyun kenarına gidiyor Suyun kenarında kendisi güzelce bir temizleniyor. Temizlendikten sonra, temizlendikten sonra tekrar mescidi saadetlere dönüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidi saadetlerine dönüyor. Orada sahabeleri görüyor. Sahabeleri gördükten sonra o sahabelerin huzurunda, o sahabelerin huzurunda, o birlik mevcut iken kendisi orada kelime-i şehadet şerbetini içiyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulullah diyor. Ondan sonra Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Bakınız o huzuruna geldiğinde ne diyor Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ ala alâ zâhrel ardı veçhün abgadu ilâ İleyye mem vechuka yer yüzünde senin yüzün gibi bana öfkeli bir yüz yoktu ya Muhammed. Senin yüzünü hiç görmek istemezdim. Ama şu anda ise vakad aslaha vechuka <gülüyor> ahabbul vujuh kullaha Şu anda en şirin, en güzel yüz senin yüzündür ey Muhammed diyor. Çünkü İslam şerbetini içti, Müslüman oldu, gerçeği gördü. O nefsi emmareyi eritti. Onu ezdi, büzdü. Kendisine, kendisine bir huzur geldi. Eski sayfaları tamamıyla kapattı. Yepyeni, bembeyat bir sayfa açtı. Bu sayfada da böyle şeyler umulacaktır. Evet, gene devam ediyor. Diyor ki, Vallahi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ma kana dinun abgad ile ileyye dinike, fa asbaha dinuke an hab-u dinu Senin dinin bana bu ana kadar... En sevmediğim din idi. Şimdi ise bana en sevgili bir din olmuştur ya Muhammed. O da İslam dinini. Sallallahu aleyhi ve selleme bunu söylüyor. Ve üçüncü olaraktan diyor ki: Vallahi makane beladun abgadu ileyemin beledike vasbah beledukel en ahabbul biladi kullaha ileyye. Ya Muhammed, senin diyarın, memleketin bana hiçbir sevgili değildi ama bundan sonra en sevgili memleket senin şu yaşamış olduğun bu diyar oldu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bunları söyledi Allah'ın Resulü bunları duydu Allah'ın Resulü'nün de ona elbette ki bazı şeyler vardır elbette ki müjdeleyeceği bazı şeyler vardır ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah, senin hesabından ben çok kişileri katlettim, eza verdim, cefa verdim. Aklı hayale gelmeyecek şekilde sıkıntılara soktum. Ne yapmam lazım deyince Allah'ın Resulü buyurdu. La tesribe badel yevm. Bundan sonra sen kınalmayacaksın. Fe innel İslam'a yecbu ma İslam kendisinden önceki bütün hataları siler. Ey Sümame diye bu müjdede bulundu Bu müjdede bulundu Sümame elbette ki sevinçler içerisinde Sevinçler içerisinde kaldı Çok sevindi Sevinçinden de yapacağını bilemedi Ve dedi ki de Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Seni müjdeliyorum Ey Sümame Ey Sümame Allah sana hidayet verdi Senin Senin hidayetin Hidayetin seni çok sevindirecektir Deyince Hazreti Sumame diyelim de gari Sumame Hazretleri O büyük sahabe hayır, hayır. Dedi ki ey Allah'ın Resulü Senin sahabelerine kat kat eza verdim İnsanları öldürdüm Cefa yaptım Bundan dolayı benim kalbim çok yaralıdır Ey Allah'ın Resulü Diye Resulü Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin Huzurunda bunları deline getirince Ya Resulullah dedi Benim dedi şu anda dedi ömreye geldim Ömreyle bana bir şeyler öğret ben gidip ömre yapacağım dedi. Allah'ın Resulü ömrin nasıl yapılacağını, nasıl edileceğini, kurbanın nasıl kesileceğini kendisine izah ettikten sonra Sümame Mekke-i Mükerrem'in yolunu tuttu. Mekke-i varınca o yüksek tepelerin başına çıktı. Orada lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk Allahümme lebeyk, lebeyk Allahümme lebeyk Le Allahüm -E telbiyesini getirmeye başlayınca Kureyş'in ileri gelen gençleri Heyecanlı insanları, o Mekke'yi bekleyen bekçiler dediler ki ya bu kim olabilir? Aşikara gelmiş burada bizim huzurumuzda korkmadan telbiye getiriyor. İşte Sümame ilk Müslüman olup da telbiye ile yüksek sesle Mekke'yi mükerremeye giren bir kişidir. Tarihte böyledir. Sümame Müslüman olduktan sonra ilk defa ilk defa aşikara telbiye ile Mekke'yi mükerremeye giren bir kişidir tarihlere böyledir evet bunun üzerine gençler toplandılar dediler ki biz bu kişiyi öldürelim nasıl olur da bu cesareti nereden alıyor aramızda yüksek sesle insanlara bu sesi duyurabiliyorlar öldürmeye kast edince Kureyşlerin ileri gelenleri getirdi dedi ki ya ne yapıyorsunuz bu adam Süma mı Yemame'nin kralı. Bir sözü iki olmaz. Kabilenin başkanı. Ve sonra bizim bütün yiyeceğimiz, arpamız, buğdayımız oradan geliyor. Eğer buna bir tokanacak olursa acımızdan ölürüz. Dediler. Ve ellerinden kılıçlar aldılar ve Sümame'nin yanına yaklaştılar. Deler ya Sümame, ne yaptın dininden mi döndün? Hayır dininden dönmedim. Ve bir din buldum, o dine tabi oldum diye buyurdu. Ben dinden dönmedim, bir dine tabi oldum. Muhammed'in dinine tabi oldum diye buyurdu. Ve sizler de bundan sonra eğer Muhammed'in dinine tabi olmazsanız önünüzden sonuna kadar biliniz ki size bir arpa dahi vermeyeceğim. Her şeyinizi keseceğim. Acınızdan öleceksiniz diye tehditte bulundu. Ve ömresini yaptı. Yaptıktan sonra hakikaten da memleketine döndü. Kabileyi topladı. Bakınız dedi. Ben Müslüman oldum. Bundan sonra katiyen herhangi bir gıda maddesi Mekke'ye göndermeyeceksiniz ambargo koydu. Hiçbir şey göndermiyor. Daraldılar. Sıkıldılar. Fiyatlar arttı. Ne yapacağını şaşırttılar bu işler. Onun üzerine Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mektup yazdılar. Dediler ya Muhammed sen bizlerdensiniz. Kabilen aynı. Evet sen bizlerin ailesini dağıttın. kırışlara bir dahan bizleri sıkıya soktun. Bizi terk ettin gittin. Ama şimdi ise sümame bize ambargo uyguluyor. Bunun üzerine bize bir mektup yaz da, ona bir mektup yaz da bu ambargoyu kaldırsın. Yoksa biz büyük bir sıkıntıya düştük dediler. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü bunun üzerine Sümame'ye bir mektup yazdım. O mektupta belirtti. Onları fazla sıkıntıya sokma. Almış olduğunuz ambargoyu kaldır diye çağrı yapınca Hazreti Sümame, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine isticap etti ve ambargoyu kaldırdım. Sumame, Sumame medine Münevvere'de ahde vefa olaraktan bir müddet kaldı. Yaşadı. Yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete intikal ettikten sonra ahirete intikal ettikten sonra kendisi kendisi İslam'dan yüz çevirmek isteyenlere İslam'dan uzaklaşmak isteyenlere karşı büyük mücadele verdi. Büyük mücadele verdi. Ve onlara engel olmaya çalıştı. Böyle bir cihadı oldu. Bunun üzerine kendisi topladı. Ey beni Hanife. Beni hafi, Hanife kabilesi. O sırada Müsellimet-i Kezzap çıktı. Peygamberlik iddia ediyor. Uydurma ayetler yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İhtira ediyor. Neler yapıyor? İnsanları topluyor. konferanslar veriyor. Bana inanınız ben bir peygamberim diyor. Ha, böyle bir zamanda Sümane'nin Tümame'nin yapmış olduğu o büyük hizmeti göreceksiniz. Topladı Abi, Ey beni Hanife kabilesi Bilesiniz ki Bilesiniz ki bunun çağırmış olduğu din batıldır ve mazlum, mazlum bir dindir. Zulma götürür sizleri. Ey beni Hanife Bilesiniz ki bir asırda iki peygamber toplanmaz, iki peygamber bulunmaz, yegane din peygamberin dinidir, Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir diyerek de şu ayet-i kerimeyi okudu. Onların huzurunda, evet, hamim, tenzil-ül kitab, minallahil azizil alim, gafir-ül zemb, ve kabil-ül tev, şedid-ül la ilahe hu, masir bu ayete kerimeyi okudu onların ruzulunda bakınız dedi Allah'ın sözü dedi bu kelamullah dedi bu ayeti kerime dedim bir de peygamber olarak da inandığınız müseylimel'in kezzabın ayetini okuyayım sizlere dedi ayetini okuyayım bakalım farkı göreceksiniz onunla bunun arasında fark ne dedi onun üzerinde eyne kelamullahaza min kavl müseleme müselemenin sözünü okudu o da şöyle bir ayet uydurmuş kendinize. üzerine ya dosta ey kurba ne kımatı temizlemiş olduğunu temizle. Ne temna'in ne suya içiyorsun ve le'l me'ate ne de suyu bulandırıyorsun. Ayet de bu Müsellem'in. Bakınız dedi. İşte önceki ayet kelamullah. Bu da dedi Müsellem'til kezzabın ayeti dedi. Hangisi size göre daha uygundur diyerekten bunun üzerine büyük bir sahabe orada teşkil etti ve iman ettiler. O imanla da kendileri kendileri başkalarının gayretiyle Başkalarına yön vererekten hidayeti seçtiler ve bu hidayet üzerine o asli saadeti nurlandılar. İşte değerli kardeşlerim, Sümame'nin, Sümame'nin, Allah onunla razı olsun, kısasını, hayatının kıssası böyledir, nasıl idi, ne oldu ve sonunda neler yapmaya çalıştı. Allah bizleri bunların yollarından ayırmasın, Rabbil alemin lütuf ve ikram sahibidir. Onlara vermiş olduğu o ikramı, o ilhamı, o gayreti, o heyecanı bizlere de versin de bizler de bu kervandan bizler bir şey yapmaya çalışalım. Bu kervan yürüyecektir. Bu kervanın önüne asla kimse engel olamayacaktır. Bu kervanın sahibi yegane Allah'tır. Allah'tır. Allah'ın sahibi olmuş olduğu bu kervandan biz de hayattayken gücümüz yettiği kadar dilimizle, duamızla, varlığımızla, etrafımızda ve çevremizle yardım olmaya çalışalım ve diyelim ki ya Rabbim benim yaptığım hizmette budur bunu yapabildim ey benim Allah'ım diye elimizi kaldırdığımız zaman Rabbil Alemin lutuf ve ikram sahibidir bizlere de aynı heyecanı vererekten bu heyecanla vermiş olduğu hayatı değerlendirmeye çalışalım Allah hepinizden razı olsun Mevla, Muhabbe, Mevla cümlemizi İslam hidayetinde sabit kılsın ve muvaffak eylesin evet Muhammedten muhabbet oldu hasıl. Muhammed siz mehabbetten hasıl. Ve ahiru davan enilhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyine Muhammed ve ala ala Muhammed.